Alhamdülillah ve salatu ve aleyhi resulillah. Kardeşler Nasrettin Hoca rahmetullahi aleyh. Hani yorgan gitti, kavga bitti demiş ya. İlk aileden beri insanlığın bir kadın erkek kavgası vardır. Eğer Nasreddin Hoca'nın yorgan gitti, kavga bittisini esas alırsak, bu kavga ya kadınlar ya erkekler gitmeden bitmeyecek. Yani bir gün kadın nesli kurursa, bu kavgadan kurtuluruz. Ya da erkekler kökten giderse onlar kurtulurlar. Sonra ne olur onu bilmem ama. Bu kavgayı ya annelerimizin babalarımızla olan sürtüşmesinde gördük. Ya evdeki abi abla tartışmalarında gördük. Evlenince hanımlarımızla tartışırken karşımıza çıktı. Sadece biz İslami hayatı Uzaktan izleyen Müslümanlar olarak bu sorunla karşılaşmadık. Kadınların erkekler üzerindeki sıkıntıları erkeklerin kadınlar üzerindeki sıkıntıları peygamberlerin de çektiği sıkıntıdır. Ashab-ı kiramın da sıkıntısıdır. Yani biz iyi bir İslami hayat yaşayamıyoruz. Kızlarımız Hafız olmuyor, çarşaf giymiyor diye bu sıkıntıyı çekiyoruz. Kızı hafız olanlar, kızları mücahide olanlar böyle sıkıntı çekmediler diye bir iddia da bulunamayız. Bu, kadınlığın sıkıntısıdır. Erkekliğin sıkıntısıdır. Allah'ın yarattığı düzenin Gereğidir bu. Günün birinde kızınızı çok iyi okutarak bu sorunu önleyemezsiniz. Yeryüzünden yorgan gitmedikçe kavga bitmez. Şimdiki kızlar, bayanlar filan modanın Filan sistemin etkisinde oldukları için bu sıkıntıları üretiyorlar diyelim. Önce neyi, nereden kaynaklanıyordu bu? Bizim kadın sorunu, kadınların gözüyle bakıldığında erkek sorunu dediğimiz şey, yaratılışımızın gereğidir. Allah, böyle bir süreçten geçmemizi ve imtihanı kazanmamızı istiyor bizim bu imtihan olduğumuz nesnelerden bir tanesini yok etme arzumuz imtihan olmak istemiyorum anlamına gelir eğer yeryüzünde Allah'ın rızasını kazanıp, cennete girecekse bir insan, nasıl kazandığı paradan, cebindeki harçlıktan, Allah için zekat verilerek ancak cennete girebiliyor, kazanıyorsun, o parayı sana sevdiriyor Allah, onu cebine koyuyor, helal olsun kulum, ye bunu diyor, ondan sonra da, Bundan senede şu kadar çıkarıp ver diyor. O paranın sıcaklığından kopup kopamayacağını ölçmek istiyor Allah. Aynı şekilde gece uyuyorsun uyudukça uyku tatlanıyor. Gece 12'de uyandırsalar seni kalkabiliyorsun. 2'de biraz daha zor kalkıyorsun. Uyku biraz daha ballanıyor. 4'te Biraz daha ballanıyor. Uyudukça uygunun balı artıyor. Yazın dörde on geçe kalk bakayım diyor. Görmek istiyor ki Allah uykunun en tatlı anında kalkabilecek misin? Bütün ibadetlerde kulluk olarak bize emredilen her şeyde bu önemli bir noktadır. Bu süreçten geçmeni istiyor Allah. Mesela teheccüd diye bir ibadet var. Teheccüd gece kılınan namaz diye tarif edilse bu tarif doğru değildir. Gece kılınan namaz değildir teheccüd. Teheccüd hangi namazdır? Gece kalkılıp kılınan namazdır. Gecenin 3'te ikisinden sonra kalkarsan teheccüd kılmış olursun. Mesela şimdiki saatle gece 2.30-3'te kalkarsan teheccüd kılmış olursun. 2'ye kadar bekleyip 8 rekat namaz kılıp yatsan onun adı teheccüd değil. Çünkü Allah senden 8 rekat namaz kılı istememişti. Ne istemişti? Gece yarısı, farz, sabah namazı gibi farz olmadığı halde, evin bütün halkı kalkmadığı halde, uykunu bölüp bölemeyeceğini görmek istedi allah Teala. Sen hiç uyumayarak, misafirle muhabbet ederek, bire kadar oturduk zaten, bir yarım saat daha oturalım, hem de güzel bir teheccüd kılarız, yatarız dedin mi, namaz namazdır. Ama o geceleri kalkıp, Allah için uykusuzluk çekenler diye metheden ayetin muhtevası değil bu. Çünkü Allah'ın imtihanı senin o saatte kalkıp kalkamayacağını görmekti. Onu görmek istiyordu Allah Teala. Aynı şey aile düzeninde de var. Yeryüzünde peygamberlerden sonra en büyük İnsan kimdir? Ebu Bekir es Sıddık Radıyallahu anh'tır. Peygamberler liste dışı tutulduğunda Ebu Bekir ilk ve tek insandır. Bir benzeri yok. Allah sevdi. Peygamberi sevdi. Melekleri sevdi. O Aişe isimli bir kız yetiştirdi. Yeryüzünün peygamberlerden sonraki en mübarek insanı, Aişe isimli bir kız yetiştirdi. Allah'ın Peygamberiyle Cebrail aleyhisselam, Aişe'yi kendisine hanım olarak almasını emretti. Yeryüzünde değil, salonda değil, gökyüzünde nikahları kıyıldı. Şahitleri melekler oldu. En değerli insanın kızı, Allah'ın mahlukatının en değerlisine hanım oldu. Ama aile düzeni kuruldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başını arttı. Onu bunalttı. Son nefesinde bile efendimizi bunalttı. Meşhur kadın sertliğini. Kadın tartışmacılığını, amalarını Efendimiz Aleyhisselam'a yaptı. Efendimiz Aleyhisselam'a küstüğünü hissettirdi. Söyledi de. Diyor ki Aleyhisselam Efendimiz, Ayşe, senin bana kızmış olduğunu anlıyorum ben diyor. Nereden anlıyorsun diyor. Çünkü benimle aran iyi olduğu zaman yemin edeceksen Muhammed'in Rabbine yemin ederim diyorsun. Kızdın mı bana, İbrahim'in Rabbine yemin ederim diyorsun. Diyor. Kardeşler, biz Resulullah'ı, aleyhissalatü vesselam, ashabı kiramı, analarımızı, önümüzde örnek olarak görüyoruz. Sen çok beyefendi, nazik, değerli, ahlaklı, ilim sahibi, filan filan meziyetleri olan bir müslüman olabilirsin hanımın da Allah'ın salih kullarından değerli bir hanımefendi olabilir Ebu Bekir'in kızı olabilir mesela bütün bu meziyetler güllük gülistanlık o ilk düğün gününün zevk-ü sefasının sayınların hanımefendilerin devam edeceğini göstermez o zaman Allahu Teala seni imtihan etmek istemiyor demektir. Bu, bu daha kötü bir sonuç. Allah, bir kulunu imtihan etmek istememesi iyi bir şey değil. Neden imtihan etmek istemez? Sorunsuz bir aile nasıl olur? Zaten hesap kitap yok. Hani bu, direkt cehenneme gireceği için ne gerek var imtihan etmeye anlamı taşır? Efendimiz, Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları onun kim olduğunu çok iyi biliyorlardı. Takdir de ediyorlardı. Onun hanımı olmak için ne kadar da gayret ettiler. Ama yeri gelince de bunalttılar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim Peygamber aleyhisselam Efendimiz'e Ahzab suresinde kadınları susturmanın yolunu gösteriyor. Diyor ki ey peygamber kadınlarına de ki sizin derdiniz dünyalıksa elbise elbiseyse kuaförse derdiniz bizim deyimlerimizle konuşalım boşayayım sizi gidin keyfinize göre yaşayın beni rahat bırakın de onlara diyor umetti'kunna sarahen cemîla bahşişlerinizi de vereyim, çekin gidin beni rahat bırakın, de onlara diyor. Sonra, Cebrail Aleyhisselam'ın saatte bir, belki saatten de daha fazla, yarım saatte bir girip çıktığı bir ev olan, peygamber evi, nübüvvet evi, Mescid-i Nebi'nin kenarındaki peygamber odalarında kalan, hanımlarına, ne diyor Kur'an-ı Kerim Ahzab suresinde? Ey peygamber kadınları, size hiçbir insana nasip olmayan bir şeref nasip olduğu Resulullah'ın hanımı oldunuz rahat bırakın peygamberi eğer siz peygamberi üzecek iş yapmaya devam ederseniz bütün insanlara yapılandan daha fazla azap ederim size siz çift kat çekersiniz bu azabı çünkü neden siz Muhammed aleyhisselamın hanımı oldunuz Hiçbir kadına nasip olmaz, şerefsize nasip oldu. Rahat bırakın bu peygamberi. Diye Kur'an o nübüvvet evinin hanımı olan kadınları uyardı. Enteresan kardeşler. Peygamber aleyhisselam efendimizin hanımlarıyla ilgili ayetlerin büyük bölümü Ahzab suresindedir. Ahzab suresi hangi suredir? Hendek Savaşı'nın anlatıldığı suredir Hendek Savaşı Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in 30 günden fazla yemek yemeden Karnına taş bağlayarak Ayakta durmak zorunda olduğu günleri anlatan suredir Demek ki bu hanımlarıyla ilgili Evindeki sürtüşmeler o günlerde olmuş Peygamber ne ile meşgul? Onlar neyle meşgul olmuşlar? Ama burası çok önemli. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz siz benim davamı anlamadınız. Bu ne? Al? Siz nasıl böyle yaparsınız? Tamam. Çekin gidin görmeyeyim sizi. Siz insan mısınız? Demedi. Neden? Çünkü Allahu Teala'nın imtihanının bu mantık üzerine kurulu olduğunu kendisi söylüyordu zaten. Bu imtihandır. Akşam böyle olur, sabah başka türlü olur. Kışın böyle yürür, yazın şöyle yürür. Diye kendisi zaten uyarıyordu. Müslümanlar olarak biz, güzel bir evlilik yapmakla, sorunsuz, sıkıntısız yaşayacağımızı zannederek, yanılıyoruz. Erkekler olarak kadınları cariyemiz görüyoruz. Kadınlar da erkekleri güzelliklerinin bedelini çeken hamallar olarak görüyorlar. İkisi de yanlış. Ne kadınlar erkeklerin cariyesi ne de erkekler kadınların hamalı. İkisi de doğru değil. Erkek de kadın da Allah'ın kuludur. Erkek de, kadın da, cennete veya cehenneme gideceği bir yol yürüyor. Erkek de, kadın da, Rabbinin huzurunda hesap vereceği bir hayatı yaşıyor. Erkeğin kadından hiçbir üstünlüğü yok. Erkeğin kadından hiçbir üstünlüğü yok. Erkeğin kadından sadece, sorumluluk fazlalığı var herkes devlet memuru memurlardan bir tanesi şef o kadar herkes kadın erkek Allah'ın kulu Allah'ın kullarından bir tanesi aile düzeni kurulsun aile yaşasın diye bir puan fazla tutulmuş erkeklerin bir puan fazlalığı var diyor Allahu Teala. Erkekler kadınların hakimidir diyor. Sömür gecisidir demiyor. Hakimidir ne demek? Şef demek. Çalışmak, kazanmak, aileyi geçindirmek, çocukların cenneti kazanmalarını sağlamak baba sorumluluğu, erkek sorumluluğu, bayanın sorumluluğu bu değil. Bu nedenle herkes memur memur haklarına. Devlet güvencesine herkes sahip Dairede işler yürüsün diye Bir tanesinin masası biraz öne çıkarılmış Şef yazılmış önüne Oradaki şef Farklı memur değil Aynı kanuna tabi Aynı haklara sahip Aynı hastanede muayene olan bir memur Erkek de Kadın da Allah'ın kulu Hep kuluz Hep köleyiz Hep Rabbimizin kaderine mahkumuz ama ailede düzen yürümesi için eşitlik zulüm kaynağıdır. Erkekle kadın eşit olursa iki ilahlı bir düzen kurulmuş olur, iş yürümez. Allah kullarının daha iyi nasıl yaşayacaklarını en iyi bilendir. Çünkü yaratandır. اَلَا يَعْلَمُ مَنْ Yaratan bilmez mi? وَهُوَ latiful الْخَب۪يرِ en ince ayrıntıları bilen, en lütufkar olan Allah'ken bilmez mi kulları daha iyi nasıl olur? Bilir. Bildiği için de erkeğin omuzuna şef diye sorumluluk koymuş. Ondan sonra kadın cuma namazına gitmediği halde, cihada gitmediği halde, sadece evde oturduğu halde, ona bir sorumluluklar yüklemiş. Erkeğin omuzuna da bu aileyi geçindireceksin. Çocuklarının tahsilini yaptıracaksın giydireceksin, yedireceksin, ananın babanın nizmelitini göreceksin demiş. Ondan sonra da şeften hesap sormaya başlamış Allahü Teala. Bu işler nasıl yürüyor diye. Bunu şeytan asırlardan beri erkek seni sömürüyor diye kadına anlatıyor. Erkeğe de sen şefsin. Bu senin emrinde doğru dürüst çalışmıyor. İşler onun için yürümüyor diyor. Erkeği Kadın düşmanı yapıyor, kadını erkek düşmanı yapıyor. Ama Allah nasıl cennete davet ettiyse, şeytan da cehenneme adam toplamaya çalışıyor. Allah düzenin daha iyi nasıl yürüyeceğini öğretiyor, şeytan da bu düzeni nasıl bozacağını araştırıyor. Bunun için kardeşler biz şuna iman ederiz. Rabbimizin önünde kuz. Erkeğiyle kadınıyla aynı namazı kılıyoruz. Aynı orucu tutuyoruz. Aynı haccı yapıyoruz. Aynı cihadı yapıyoruz. Sorumluluklarımızın farklı olması birimizin diğerine üstün olduğunu asla göstermez. Kimse kimsenin kulu değil. Bir kızcağız peygamber aleyhisselam efendimize gelmiş. Ya Resulallah demiş. Babam beni yeğenine vermek istiyor fakir adam babam yeğeni zengin böylece fakirlik sıkıntısından kurtulmak istiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de böyle bir şey olmaz sen istemiyorsan evlenmezsin buyurmuş ondan sonra cevap vermiş kızcağız yok yok dediği gibi evleneceğim demiş evlenmeye razıyım istedim ki babamın beni sömüremeyeceğini bilsin bütün erkekler istedim demiş. Biz, ne kız çocuğuyken, ne hanımlarımızken, ne analarımızken, ne de kız kardeşlerimizken, kadınlara karşı, bir sorumluluk taşıdığımız için, üstünlük taşımıyoruz. Evet, annelerimizin, Hizmetini görmek zorundayız Bu bir sorumluluktur Anaya karşı üstünlük değildir Kimse çıkıp Yıllardır senin hastane masraflarını karşılıyorum Sen beni doğurdun Ben de seni arabamla gezdiriyorum Ya da sırtımda gezdiriyorum Denkleşmeyi bırak Ben üstünüm bile sana Sen beni bir kilo bebekken taşıyordun Ben seni 80 kilo kadınken taşıyorum Diyemez Bu mantık anneye karşı kullanılamaz çünkü anneye karşı üstünlüğün yok, sorumluluğun var. Ananı sorumluluğundan dolayı sen gezdiriyorsun, üstünlüğünden dolayı değil. Aynı şey, hanımın içinde geçerli. Hanımını Allah'ın adını kefil göstererek sen aldın. Allah'ın adıyla, peygamberinin sünnetiyle bu kadın sana emanet edildi. Allah'ı kefil gösterip zevkine göre işkence yapamazsın. Kadının sorumlususun Kadına bir puan üstünsün Ama kadının patronu değilsin Kadının kralı değilsin Kadının Hizmetçisi de değilsin Herkes hayatını yaşıyor Herkes cennete girmek için uğraşacak Senin sorumlulukların Evde söylediğin Sözünün geçmesini gerektiriyor Onun sorumluluğu da Söz dinlemesini gerektiriyor O kadar daha ilerisi yok Şeytan bunu abartıp bu seni sömürüyor diye ona söylüyor. Sana da gelip Allah bunu senin ayağının altına serdi. Cadolos seni dinlemiyor diyor. Beni başka yerden kışkırtıyor. Onu başka yerden kışkırtıyor. İkimiz de düşmanımız şeytan olduğunu bildiğimiz halde ipi onun eline vererek zehir zemberek bir hayat yaşıyoruz. Allah'ın rızasını da kaybediyoruz. Ne elimizde bu modern apartmanlarda huzur içinde yaşayabildiğimiz bir hayat kalıyor, ne de Allah'ın cennet umudu kalıyor. Bizi bir taraftan delip deşik ediyor, onu öbür taraftan delik deşik ediyor. Neticede ne hayat ne cennet umudu kalıyor. Doğrusu nedir? Kadın da, erkek de Allah'a teslim olurlarsa, İkisi de dünyanın huzurlusu olurlar. İkisi de cennet umuduyla yaşar giderler. Mesele Allah'ın dinine teslim olup huzur bulmak veya veya kadınların feminist hareketlerine şeytanın öbür taraftaki kadın düşmanlığını kışkırtan hareketlerinden birine kapılıp pervaneye bir defa zaten elini kolunu ya da düğmeni kaptırdın mı seni çekip götürüyor. O. Elbette erkek zaviyesinden bakıldığında bu işin başında kadın manzarası var. Kadınların yüzünden hep böyle oluyor. Kadınlar zaten bir araya gel mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında da bir araya gelmişler mesela. Herkes kocasının müstakbelde yapacağı kötülüklerden söz etmiş. Yani kadınlar bir araya geldiklerinde bitmez tükenmez bir erkek düşmanlıkları var. Peşi inen erkekler zalim zaten. Onların gözünde daha doğmadan doğmadan erkekler kadın düşmanlığına başlıyor neden çünkü bu bize bu asırdaki teknolojiden cep telefonlarının gelişmesinden dolayı bulaşmış bir hastalık değil genlerimizde var bu bu düzeni Allah böyle kurdu bizi kadınla erkekleri kadınlarla imtihan ediyor kadınları da erkeklerle imtihan ediyor Kıyamet gününde herhangi bir erkek Allah'ın huzuruna çıkıp "Sen bilmiyor musun ya Rabbi bu kadınlar ne kadar dürttürdüceği. Onların yüzünden evde Kur'an okuyamadım." diyemez. Hiçbir kadın da çıkıp "Ya Rabbi kocama kızdım. Onun yüzünden ben başörtüsü takmamıştım." diyemez. Çünkü Allahu Teala herkesin hanımını, herkesin kocasını aynı standartlarda yarattı. Birisi Evde fakir olduğu için biraz daha boynu bükük bir kocadır. Öbürü biraz daha zengin olduğu için boynu dik duran bir kocadır. Ama onun o taraftan aşırılığı, bunun bu taraftan aşırılığı vardır. Öbür kadın hafif güzelliğinde problem olduğu için sessiz durur gibi yapar, hiçbir iş yapmaz. Durduğu yerde enerji tüketir. Öbürü çok iş yapar güzelliğinin bedelini erkeğe ödetmeye kalkar. Ama her halükarda toplamda kadın da imtihan erkek de imtihan. Bu toplamı sağlayan nesnelerin rakamsal farklılığı hiç önemli değil. Yani birinde 7 ile 3'ü topluyorsun 10 çıkıyor öbüründe 6 ile 4'ü topluyorsun gene 10 çıkıyor. Veya 5 ile 5'i topluyorsun gene 10 çıkıyor. Ya da üç, üç, üç, bir diyorsun gene on çıkıyor. Yani bir evde kadının ürettiği sorun, öbür evde ürettiği sorunla farklılık gösterir. Veya erkeğin ürettiği sorunla kadının ürettiği, erkeğin öbür evde ürettiği sorun farklılık gösterir. Toplam rakamlar hep aynıdır. Ödeyeceğin faturanın adı imtihandır. Kimi kadın? Annesiyle bağını kesmediği için evde huzursuzluk çıkarır. Kimi kadın seni kuaför mahkumu ettiği için huzursuzluk çıkarır. Kimi kadın çocuk doğurmak istemediği için huzursuzluk çıkarır. Kimi kadın doğurduğu çocuğu senden koparmaya çalıştığı için huzursuzluk çıkarır. Hepsinin ortak adı nedir? İmtihandır. Birimizin çıkıp Allah'ın huzurunda bu lanetli kadınları niye yarattın ya Rabbi? Bunlar olmasa biz ne evliya olurduk diyemeyiz. Aynı şekilde onlar da bu zalim erkeklerin yüzünden böyle olduk ya Rabbi diyemezler. Birbirimizi şikayet ederek değil, birbirimizi idare ederek ancak Allah'ın rızasını kazanabiliriz. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a bir adam gelmiş karısını şikayet etmiş. Kadın da anlamış Ömer'e gidiyor şikayet edecek. O da peşinden gitmiş. O da onu şikayet etmiş. Hangisini dinlediyse haklı çıkmış. Yani o ona anlattı haklı. O ona anlattı haklı. Buyurmuş ki Radıyallahu an. Bakın demiş. Bu iş iradeyle yürümez. İdareyle yürür demiş. Bu evlilik istediğin her şeyi yaparsan yürümez. İstediğin her şeyi değil idare etmesini bilerek yürütebilirsin buyurmuş bir plan yapıyorsun şu kadar çocuğum olacak şöyle yapacağım tatili şurada geçireceğim e sen kendin için bu planı yapıyorsun öbür insanın mantığına uymuyor o da planını ortaya koyuyor o da arzularını ortaya koyuyor bir miktar alıp bir miktar vererek almasını vermesini bilerek ancak insan huzurlu bir hayat yaşayabilir her halükarda kardeşler Bizim kadınlarla ilgili sorunumuz dinimizle de ilgilidir. Huzuru olmayan, evinde huzuru olmayan bir kadın ibadetten zevk alamaz. Aynı şekilde evinde huzuru olmayan bir erkek huzurlu bir namaz da kılamaz. Kıldığı namazda bile Karısına ne cevaplar vereceğini, saçının neresinde nasılacağını hesap eder. Onun orucunda da sıkıntı vardır. Duaların en kabul olma ihtimali olan 3-5 saatten birisi iftar saatidir. İftar sahasında karısıyla kavga eder. Allah Teala bekliyor kulun bir şey istesin de yapayım. İftar saatinde duasını kabul edecek. O karısına bağırıp çağırıp sitem ediyor, beddua ediyor. İftar saatinde olduğu için de duası tuttu. Aile yuvarlandı gitti. Biz haddimizi ve hakkımızı bilmek zorundayız. Aksi takdirde eğer haddimizi bilmez, haklarımızı da bilmezsek, sıkıntıyı kendimiz üretmiş oluruz. Netice olarak kardeşler, ana temaya geçmeden şunu söyleyerek tavsiyelere geçmemiz lazım. Bunlar hep tenkit şüphesiz. Yani. Ama ne yapmamız gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Peygamberler bile başta sevgili peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere peygamberler bile ailelerinde sıkıntı çekmişlerdir. Açlık çektikleri gibi düşmanlarıyla uğraştıkları gibi bir imtihan türü de budur hem Ebu Cehil ile uğraşacaksın hem Ebu Bekir'in kızıyla uğraşacaksın kardeşim bu iş böyle yürüyecek o zaman biz hal çaresi olarak ne düşüneceğiz bir erkek ve kadın görevlerine sadık olacak erkeğin görevi idare etmektir Erkeğin görevi evin mahiyetini demin etmektir. Erkeğin görevi Allah'ın huzurunda hesap verecek şekilde yuvayı dindar yapmaktır. Yuvanın dindarlığından erkek sorumludur. Peki çocuğumu medreseye göndermeme izin vermiyor annesi. Boşarsın annesini çocuğu gönderirsin. Hiçbir sakıncası yok. Hiçbir sakıncası yok. Kıyamet günü hesabını ben vereceğim. Okulu sen burada tayin edemezsin. Bu kadar basit. Ama bir kadın durup dururken çocuğunu medreseye göndermezlik yapmaz. Senin intikamını çocuktan alır o. Seni dövemediği için çocuğu sahiplenir. Bu gavur onun için yapıyor. Gavur kızla niye evlendin o zaman madem gavurdu? Öyle değil. Erkek burada ne yapıyor? Kendi işletme hatalarının faturasını vatandaşa vergi olarak çıkarıyor tekrar. Bu mantık yanlış. Sen işletemiyorsun. Düzeltemiyorsun. Bir kadını idare edemedin. İki tane çocuğu idare edemedin. Ama haberleri dinlerken devlet erkanına akıl veriyorsun. Şöyle yapsa iyi olurdu, böyle yapsa iyi. Şuraya operasyon yapsın diyorsun. Uzaktan kumandan iyi. Elinin altında bir kadın iki çocuk var onları idare edemiyorsun. Herkes... Görevine sadık olacak. Erkek, evi geçindirmekten, aynı şekilde evin dini hayatından, evin sosyal ilişkilerinden, akrabayla girdi çıktıdan erkek sorumlu. Hanımın annesini, babasını ziyaret edecekse sen götüreceksin. Nasıl vakit bulacaksın? Bayağı gündüzleri filan. Vakit bulacaksın. Ne demek vakit bulacaksın? İnsanlar, atla yürüyerek, nasıl bir şehirden bir şehire, sılayirahim yapmaya gidiyorlardı? Vakit bereketsizliği varsa, otur hayatını yeniden kontrol et. Niye bereketsiz senin vaktin? Bayan da görevini bilecek. Evet. Bir defa kardeşler, en kötü bayan, Allah'ın yarattığı mekanizmayı tahrip eden bayandır. Ne demek mekanizma? Allah bayanı ne için yaratmış? Çocuk doğursun. Erkeği, sustursun diye. Bir defa bayanlar evlenmelerine 10 sene kala daha bebekken, çocukken doğurmamaya yemin ediyorlar. Bu nedir? Allahu Teala'nın yaratma maksadıyla uğraşmaktır. O bayan hafız da olsa, o bayan hoca hanım da olsa bir defa Allahu Teala'nın yaratmasına ters düşüyor. Peygamber aleyhisselam çok doğuran kadını seviyor. Allah kadını doğurmak için yaratmış. Ümmetin insana ihtiyacı var. Bütün bu gerekler bir aradayken doğurmama azmiyle evleniyor. Bana daire alacak mısın sorusundan sonra çok çocuk doğurmayacağım değil mi diye başlıyor lafa. Daha nişanlık görüşmeleri yapılırken. Halbuki bir kadın... Ne kadar çocuk doğursa o kadar cennet garantisi olacak. Bir çocuk doğuruyor, ayağının altına bir cennet koyuyor Allah. Bir çocuk doğuruyor, bir, her çocuk bir cennet demek. Kazara doğum yaparken ölse Allah şehit sevabı yazıyor ona. Emziriyor, emzirdiğine sevap yazıyor. E, çocuk büyütüyorsun, alim oluyor, müttaki oluyor, Müslüman oluyor, namaz kılıyor, onun sevaplarını sana yazıyor Allah. Beş çocuk sahibi olması demek bir kadının o beş çocuktan beşi de sabah namazına kalktığı günlerde beş defa sabah namazı kılmak demek bu. Doğurduğun her çocuğun her sevabını Allah sana yazıyor. Tabi cevap hazır, yetiştirmek zor bu zamanda. İki çocuk olunca hep İmam Gazali yaptı anneler çocuklarını zaten, hepsi İmam Gazali zaten, iki çocuk. Ben bildiğim sürümden kazanma olur. İki çocuktan ne zamandan beri kazanç oluyor? Ekonominin kuralına da ters bu. Hayır hayır kardeşler. Yani bayanlar kendi aralarında bu fiskosu yaşatarak, yani çok çocuk düşmanı olmayı yaşatarak, yaratılış maksadını tahrip ediyorlar bir defa çok çocuğun olması demek erkeğin elinin kolunun daha çok bağlanması demek sana bir çocuğunun annesiyken sana bakışıyla beş çocuğunun annesiyken sana bakışı aynı değil ki bu elbette bize ait bir anlayış değil zira ümmeti Muhammed'in artmasını istiyor Allah ama Öbür taraftan da ümmeti Muhammed'in dökülmesini isteyenler de var. Şimdi bakıyorum, bazı hanımefendiler, bir buçuk tane çocuğu var. Nasıl bir buçuk tane çocuğu oluyor bir insanın? Birini evlendirmiş gitmiş zaten, filan yerde çocuğum var diyor, o kadar. Bir tanesi de evinde, o da işte evlenince gidecek. Çünkü anneyle babayla durmak zaten tehlikeli ya. Tek başına yaşamaya hazırlanıyor. Öbür taraftan, işte arabaya biniyor, şuraya buraya İslami tebliğlere gidiyor. Nereye gidiyorsun hanımefendi? İslam'a nesil kazandıracak. Sen ne işe yarıyorsun? Başkasının doğurduklarını toplama vazifen mi var senin? Benim bildiğim arı çiçekten bal üretir. Öbür üretilmiş baldan alana eşek arısı diyorlar. Başkasının doğurduğunu yetiştirme uzmanı değilsin ki sen doğurma uzmanısın. Ne kadar mantık farkı var burada? E bu ümmet giyecek elbise bulamadığı zamanlarda, yiyecek mısır ekmeği bile bulamadığı zamanlarda 10 çocuk, 15 çocuk doğurup büyüttüler. Acından ölen de olmadı. Şimdi servetimizi koyacak yerimiz yok. Yemekleri ikinci gün yemeyip döküyoruz. Dolapta durmuş yemeği bile kimse yemiyor. Bu kadar bollukta rızıktan korkup çocuk doğurmuyoruz. E bu mantıksızlığın bedelini ödetiyor Allah. Nasıl ödetiyor? Huzursuzluk olarak ödetiyor. Akşama kadar çocuk doğurmuyor, bir şey yapıyor. Ne yapacak kadın? Televizyon seyretmekten de canı sıkılıyor. Dedikodu üretiyor. Allah bir mekanizmayı, bir iş için kurmuş. Bunu bir sene, iki sene nadasa bırakabilirsin. Ama bu verimli bahçeyi başka türlü helak edersen, yani birinci derecede tarım arazisine inşaat yapılmaz, Bizim kadınlarımız asıl vazifeleri ümmeti Muhammed'i büyütmektir. Bir ümmet kadınları kadar büyür. Kadınları kadar çoğalır. Alimleri kadınlar doğuruyor. Babalar insan yetiştirmez. Analar yetiştirir. Sadece şikayet, şikayet, şikayet. Zaman kötü, iş kötü, çocuklar kötü. Biz melaikeyiz de çocuklarımız çok kötü sanki. Hayır. Hanımların en büyük handikapı baştan sistemi tıkamalarındadır. Allah bir sistem kurmuş. Ümmeti Muhammed'in nikahla, helal yolla, ana baba rızasıyla bir araya gelmiş, aile olmuş kadınları, erkekleri çoğalacaklar. Ümmetin şerefi artacak, gücü artacak, enerjisi artacak. Çünkü nüfusun kadar nüfuzun olacak bu dünyada fakir de olsan, kalabalıksan nüfuz sahibi oluyorsun. Bu mantıksızlık, yani kısır kalma, kendi kendine neslini kurutma mantığı yüzünden, Ümmeti Muhammed, işte gördüğümüz sıkıntıları yaşıyor, insan kıtlığı çekiyoruz. Kendi doğurduğumuz çocuklarda huzur bulamıyoruz. İstediğimizi dilediğimiz gibi yapamıyoruz. Her halükarda, dedik ki kadınlar da, Erkekler de görevlerini bilecekler. Haklarını bilecekler. Erkek, erkekliğini yapacak. Kadın, kadınlığını yapacak. Rabbimizin huzuruna çıkacağız. Ben şu vazifemi yaptım. Ben de şu vazifemi yaptım. Çok rahatlıkla diyebileceğiz. Bu yapıldı kardeşler. Dünyada ilk defa değil ki bunlar. Ashab-ı kiramın kadınları yaptı. Daha sonrakiler yaptılar. Yapan yapıyor. Ama... Bahane üretmek isteyen için ömrü bahanecilikle gelip geçer. Allah muhafaza buyursun. Her kardeşler bir ailede huzurun teminatı, kaliteli yaşamın teminatı kadındır. Eğer kadın huzursuzluk üretirse, bunun önüne allah Teala tedbirler koymuş. Bu tedbirler işlemediği zaman, yani allah Teala'nın kurduğu bu sistem ailede işlemediği zaman boşanma diye bir tehlike var. Ama bu boşanma çare değildir. Tedavi edilemeyen kanserden dolayı ölüme razı olmaktır. Bunun için bir Müslümanın ailedeki işleme hatasından dolayı boşanmayı ağzında telaffuz etmesi çirkin bir şeydir allah Teala'nın serbest bıraktığı halde en hoşlanmadığı şeydir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Abgazul halali Allah Allah'ın en nefret ettiği helal helal olduğu halde en nefret ettiği şey boşanmadır. Bunu Allah istemiyor. Hemen tabii çocuk varken boşanmaktan ya bırak çocuk varken ya her kurulu aile Allah'ın bir fabrikasıdır. İster çocuğu olsun ister olmasın bu ailenin. Çocuksuzken yani fabrikada, depoda mal yok diye fabrikanın kapanması iyi bir şey mi? Herkes şimdi boşandı haberinden sonra şöyle soruyor. Çocukları var mıydı? Yoktu. İyi elhamdülillah ya çocuk yokken boşandılar. Çok iyi bir şey sanki. Kardeşim bu Müslümansan sen, ehl-i iman ehliysen Allah'ın adıyla bunu hanım aldın mı diye sordular sana. Evet aldım dedi. Allah'ın adıyla sen bunu koca kabul ettin mi? Evet ettim dedi. Ya burada Allah'ın adı kullarılmış. Sen bunu nasıl kaldırırsın? Çocuğu yokken boşanmak nasıl kolaymış? Bu kadar basit bir şey değil. Bu nedenle, boşanmalar çok olmasın diye, ama boşanma helaldir. Boşanma çok olmasın diye, erkek de, Allah'ın huzurunda mesul müdür şef olduğu için erkeğe kadını dövme hakkı veriyor Kur'an. Şimdiki sistemde kadını yorulana kadar dövdükleri halde feminizin moda olduğu için kadın dövmek ayıp. allah Teala Kur'an'da müsaade ediyor. Bunun temel nedeni nedir? Temel nedeni şudur. Erkek sorumlu. Karşısındaki kadın söz dinlemiyor ahlaksızlık yapıyor terbiyesizliğe kaymış eğer Allah köpekleri salıp taşları bağlasa zulmetmiş olur Allah köpeği de salıyor taşı da salıyor bu yüzden de kadını dövebilirsiniz diyor şimdi fuhuş ayıp olmadığı için fuhuş terbiyesizlik bile kabul edilmeyen bir dünyada yaşadığımız için fuhuşa bulaşmış ahlaksız bir kadını dövmek Müslümanlar arasında da suç sayılıyor bir erkek ahlaksızlaşmış iffetine kalem sürdütmüş bir kadını ne yapmalı gül mü götürmeliydi ona elbette dövecek ne yapmalıydı ne demeliydi allah Teala? Göz yumun karışmayın mı demeliydi? allah Teala yemeğin tuzunu az kattı diye alın ayağınızın altına demiyor ki. Hangi suçtan dolayı dövmekten söz ediyor Kur'an-ı Kerim? Veda hutbesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi suçtan dolayı kadınları dövebilirsiniz diyor. Kazanıyorsun 3 lira 2,5 lirasını telefona harcıyor bir telefon faturası geliyor iki sokak ötedeki teyzesiyle 5 saat görüşmüş Yahu yapma etme bunu nasıl ödeyeceğiz biz diyorsun öbür hafta öbür teyzesiyle 5 saat görüşüyor ne edeceksin bankadan faizli borç alıp telefon parasını mı ödeyeceksin bu erkeklere sen niye selam verdin ne yapıyorsun sen müslüman kadın bunu yapmaz diyorsun ne zararı var diyor taşı bağlatmayın kimseye Allah köpeği de saldı, taşı da saldı. Zulmetmek istiyorsan taşları bağlarsın, köpeği salarsın bu sefer. Hayır. Kadınları dövmek erkeğin hakkı. Ama hangi kadını? Ailenin iffetine leke getiren kadını. Erkeği faizi borç almaya zorlayan kadını lüzumsuz israftan dolayı erkeğin maaşını üçüncü günde bitiren kadını mesela mesela on sene sabah namazına kalkmayan bir kadını dövme hakkı yoktur erkeğin onu dövme ibadetine karışamazsın ibadetinden dolayı Allah dövecekse döver erkeğin namusuyla ilgili iffetiyle ilgili ve onun Bütçesini tüketmekle ilgili israf açısından tüketmekle ilgili sıkıntılarda erkeğin taşı salınmış olur. Öbür türlü herhangi bir şekilde erkek kadının üstüne tutamaz. Ve çok enteresan kardeşler dövmek deyince hani polis işkence yaptı filan dayak attılar filan onlara hep hatırlıyoruz. Elinizdeki broşürde fukaha dövmek deyince ne anlıyor onu bakacaksınız. Daha önce birkaç arkadaşa bu broşürü gösterdim de ya bunu çıkar buradan hocam erkekliği rezil ettin dediler. Ben rezil etmedim ki kardeşim Allah böyle diyor. Mesela bir erkeğe kadını dövebilirsin diyor. Sonra ne diyor hadisi şerifte yüzüne vurmayacaksın diyor. Boyundan yukarısına vurmak yasak. Göğüs kısmına vuramıyorsun. Beline vuramıyorsun. Beline vuramıyorsun. Ya bunu emniyet müdürlüğüne filan dilekçe yazın Nasıl vurulacağını öğretsinler size yani. onu, onu ben bilemiyorum Bakınız bir iki Cetvelden uzun bir sopayla vuramıyorsun Elini yumruk yapıp vuramıyorsun Avucunun içiyle olduğu gibi vuramıyorsun Sadece parmak ucuyla vurabiliyorsun Zina edene bile verilen ceza budur arkadaşlar Mahkeme kararıyla vurulan 80 sopa, 100 sopa da böyle vuruluyor. İşkence yapmak, acıtmak için değil, deşarj olmak için vurdutturuyor Allah Teala. Çünkü eğer erkeğe burasına kadar geldikten sonra dokunma bu kadına dersen başka yolla erkek rahatlar. O da o kadını delirtir aslında. Kadınların Allah erkeklere dövün, rahatlayın diye Müsaade etmesinden dolayı sabaha kadar şükretmeleri gerekiyor kumadan rahatsız oluyorlarsa. <gülüyor> Arkadaşlar burada Allah adına konuşuyoruz, peygamber adına, din adına konuşuyoruz. Çünkü erkek gırtlağına kadar geldi mi elektrik direklerini de ikinci kadın olarak görmeye başlar bu sefer. Ondan sonra kadınlar kıyamet koparırlar. Bu erkek işte gözü dışarıdaydı da Şuydu sekreter aldı bilmem ne aldı Aldırtana bak Aldırtan hiç kimse konuşmuyor Bu adam 10 senedir evli 9 senedir zulüm çekiyor Diye inanıyor Allah istiyor ki Kol kırılsın yen içinde kalsın Erkek Eğer boşalamazsa Bağırıp çağıramazsa küfretse Cehenneme girecek Anasına babasına söyledi nikah belki düşecek. Ne yapacak Allahu Teala? Ya da gidip haramla iştigal edecek. Bu erkeğin rahatlaması için ha gördün mü şimdi otur. Der çekilir koltuğun üstüne. Döverken de erkek maskaraya dönüyor zaten. Okşar gibi nazlar gibi kıtıklar gibi. Bu arada bir de çocuklar rastladıysa babam oyun oynuyor zannedecek. Her haluki, ama hadisi şerif ne diyor? Çocukların önünde kadınlara bağırmayın diyor. O da yasak. Yani çocuğun yanında tokat patlattın yandın. Kazara kazara vururken üstü çizildi şeriat mahkemesine müracaat edip tazminat alıyor senden. Vurmak da böyle. Kardeşler kafirlerin lisanıyla Allah'ın dinini anladın mı şimdi gülüyorsun işte. Kadını dövüyor, linç ediyor. Erke, doğuda erkekler şöyle etti, kadını süpürge yaptılar filan. Gavur böyle tanıtıyor. Allah'ın dinindeki kadın da, bu işte. Niye İslamiyetimizi biz kafirlerden öğrenelim ki? Niye demeyelim ki Allah vur dediyse, bu vurmakta vardır bir hikmet. Bunu dememiz lazım bizim. Kadının da bunu demesi lazım. Erkeğin de bunu demesi lazım. Ama biz, yüzeysel bakıyoruz boyaya aldanıyoruz alttaki tahta mıdır duvar mıdır ona bakmıyoruz her halükarda kardeşler erkeğin boşanma yolunu tercih etmeden annesine babasına sövmeden işkence yapmadan mutfağını kısmadan evin içinde bu işleri halletmesi lazım ister döver ister kırar evin içinde bu işi halledecek evin dışına taşmayacak. Erkeğin hanımı ile ilgili şikayetlerini bir mahkeme söz konusu olmadan başkasına söylemesi de haram. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki üç kişinin huzu üç kişiyi Allah kıyamet günü huzuruna bile kabul etmeyecek buyuruyor. Yani gel bakayım sen ne ettin demeyecek bile. Bunlardan bir tanesi de hanımı ile ilgili şeyleri ifşa eden erkektir zaten şöyleydi böyleydi o günden beri şöyle hayır erkek becerecek şef değil mi kardeşim mesul şef müdür ya dairenin şefi becerecek evde vur kır dök ne yaparsan ya bu evde bu işi bitir nihayetinde herkes birbirinden razı ama şunu da unutmayacağız Ashab-ı kiram Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kadınlara vurmaya bir şey demediğini anlayınca Hazreti Ömer bir gün gelmiş Ya Resulallah bu kadınları çok şımarttın demiş başımıza çıktı bunlar ya derken Efendimiz'e ses çıkarmayınca anlamışlar ki yani bir şey demiyorum ben size şeklinde o gece herkes rahatlamış karılarını döverek <gülüyor> sabah olunca Hadis-i şerif söz ediyorum arkadaşlar tabi bizim evlerimiz melaike evi onlarınki normal insan eviydi bizde hiç öyle şeyler olmaz zaten bizde biz filmimizi seyreder yatarız hayat çok güzel bizde ah arkadaşlar evlerin çatıları olmasa da şöyle bir baksak evlerde ne oluyor ne emniyet müdürlüğü gibi evler var ne guantinamana üstü gibi evlerde yaşıyoruz Herkes kendi evini biliyor arkadaş. Analarımızı, babalarımızı tanıyoruz. Kendi yuvalarımızı biliyoruz. Şimdi ihtiyarladın, diş döküldü, takatın yok, canım karım diyorsun. Ona ayrı bir mesele tabii. Ne zaman anladın ki hastaneye bile yürüyerek gidemiyorsun. Hacı ne lazım sana. O zaman sen de evliya oldun. O da kadın evliya oldu. Yaşa devam et. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah olunca bir sürü kadın gelmiş. Ya Resulallah bu erkekler işim arttı, işte. Şöyle vurdu bana şöyle etti falan hepsi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescide geldiğinde ayağa kalkmış buyurmuş ki bakın bir sürü kadın bana sizi şikayet etti. Dövüyorsunuz bu kadınları. Ben kadın dövmüyorum haberiniz olsun demiş. 14 kadın idare etmiş arkadaşlar. 14 kadın. Bir arada 9 tane hanımı olmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Ben kadın dövmüyorum. Kıyamet günü bana en yakınınız Ahlakı bana en çok benzeyen olacak buyurmuş. Bu kadar. Ama yine de dayak yok dememiş. Çünkü veda hutbesindeki son sözü nedir? Haddini bilmeyeni pataklayabilirsiniz buyurmuş. Neden? Öbür türlü erkeği başka yerlere sevk edersin. Efendimiz fıtratın peygamberi. Gerçeğin peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle kanun koyuyorsun, çare de göstermiyorsun. Vatandaşı rüşvete zorluyorsun. Öyle değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olacak şeyleri konuşuyor. Ama ne buyuruyor? Bana en yakınınız kıyamet günü ahlakı en yakın olacak buyurmuş. Dolayısıyla dövmeseniz iyi edersiniz. <gülüyor> Döverseniz de karışmam demeye getirmiş. Şimdi kardeşler elimizdeki broşürün 9. sayfasında bir hadisi şerif var. Yetiştirirken kızlarımızı bu hadisi şerifi ezberleterek yetiştirelim. Hanımlarımız bunu okusunlar. Biz okuyalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu fani alemden giderken hangi hayalle gitmiş, ne tavsiye etmiş, hele hele hanım kardeşlerimiz. Bunu muhakkak yüz kere, bin kere, her gün beş defa aspirin gibi bunu okuyacaklar. İnşallah uygulamaya da geçeceğiz. Ke'ab bin Ucre Radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurduğunu Rivayet etmiş Size Cennetlik olan Erkeklerinizi bildireyim mi Söyleyeyim mi Kim cennete girecek Peygamber cennettedir Şehit Cennettedir Sıddık cennettedir Sıddıkı tanıyoruz değil mi Bebek Cennettedir. Yani 3 yaşında, 2 yaşında ölmüş çocuk cennette Annesinin postacısı olarak cennette o. Şehrin bir kenarındaki kardeşini ziyaret eden cennettedir. Ama o belediyede görev almadan önce. Sadece müminken. Arkadaşlar Allah bu veriyor size ne bana ne. Ne vaat ediyor? Nereye gidiyorsun sen? Karşıya geçiyor filan semte gidiyor. Niye gidiyorsun? Mümin bir kardeşim epeydir görmedim ziyarete gidiyorum diyor. Sıddık gibi, şehit gibi, bir yaşında ölen bebek gibi masum Allah'ın katında. Diyorlar ki ya o filan yere giderken işte arkadaş ziyaretine giderken kaza geçirdi öldüler. Ciddi bir işte de ölmedi. Ne demek ciddi bir işte ölmedi? Hadis-i Şerif'te Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki sahih hadis-i şerif bir mümin bir köydeki kardeşini ziyarete gidiyor yani din kardeşi. İki köyün arasında bir vadide karşısına Allah bir melek çıkarıyor. İnsan zannediyor onu. Nereye gidiyorsun sen diyor? Şu karşıki köye gidiyorum diyor. Ne yapacaksın orada diyor? Filan ziyaret edeceğim diyor. Ne işim var onunla diyor? Hiçbir işim yok diyor. O benim mümin kardeşimdir onu ziyarete gidiyorum derdine bakacağım diyor bir alıp vereceğiniz var mı yok hiçbir işim yok diyor e ne için gidiyorsun e Allah için birbirimizi severiz biz gidiyorum diyor sen kimsin ne buralarda seni tanımadım kimsin sen diyor beni Allah sana gönderdi o da seni seviyor onu söylemek için geldim diyor ama o bir yerde müdür olmadan bir menfaat için gitmeyeceksin menfaat için gittin mi o meleği bulursun ama başka şey söylersene o zaman tekrar hadis şerifi okuyoruz size cennetlik olan erkeklerinizi bildireyim mi peygamber cennettedir şehit cennettedir sıddık cennettedir bebek cennettedir şehrin bir kenarındaki kardeşini ziyaret eden cennettedir size size Cennetlik odan kadınlarınızı bildireyim mi? Allah Erkekleri saydı Peygamber erkek olduğu için onların listesinden geçti Size cennetlik odan kadınlarınızı bildireyim mi? Buyur ya Resulallah Eşine Sempatik duran Çok doğuran Eşi kendisine haksızlık ettiğinde bile işte elimi eline koyuyorum senin gönlün olmadan Uyumayacağım diyen kadın Cennettedir Bitti Arkadaşlar aspirin kadın Ne düşünecek kadın Bu adam bana zulmediyor ama Melekler görüyor Melekler görüyor Madem melekler görüyor Bana da Allah sevap yazacak Ben bir şey demiyorum sana Şimdi arkadaşlar Hanımlar kendilerini Daha iyi bilirler Kulaklarımıza gelenlerden, gözlerimizin gördüğünden görüyoruz ki, bu tarif ettiği kadın, Peygamber aleyhisselamın şöyle şimdi, kazara, yedi sene önce, sen onun ile görüşürken, amcasıyla görüşürken, ağzından kaçan bir lafı duyduysa şimdi, yedi sene sonra, intikam süreci başlamıştır. Operasyon tehditleri, kıyamet koparmalar, o kadın nerede? Resulullah'ın aradığı kadın nerede? Sallallahu aleyhi ve sellem. Erkek zulmetmiş olsa bile bırak sen. Nasıl olsa Allah benim hakkımı verecek diye Rabbine güveniyor kadın. Rabbine güveniyor. Rabbim benim hakkımı yedirtmez. Heh. O zaman madem Rabbim hakkımı verecek sen memnun olmadan ben uyumuyorum. Ne istiyorsun söyle affet. Diyebilen kadın sıddık gibi, şehit gibi, bir aylık ölen çocuk gibi cennettedir. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Barış kadının elinde, güzellik kadının elinde. Allah hepimizin yardımcısı olsun. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve rabbil alemin.